...ben geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin... ...yeşil yurdu, ...gözüm karardı... ...atıldım çekici kucağına... ...yarıp cemaati düştüm... ...direklerin dibine. Sonunda bir yere... ...fakat gömünce varlığımı... ...yavaş yavaş o demin duyduğum... ...derin heyecan... ...içimde dondu da bir titreme... ...kokduruğumda. Ki varlığımdaki her zerre... ...ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla... ...donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet o koskoca alem... ...Tunuslu, Afganlı, Transvalli... ...Buharalı, Çinli, Sudanlı... ...Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı... Yerli, hersekli, serendibin, cavanın, maribin bütün şekli Kısaca attığı kollar batı tarafından Cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden O asil ailenin sayısız evlatları Huzur içinde bırakmış bu mahşer alpadı Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi. Coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, Hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın, Gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandı. Deminki mahşeri inletti, suğru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin temiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan, onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini, Yerden için için ilan etti Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte Sardı mesafeleri Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası Nasıl bir uğultuydu O hatıranın peşinden dalgalanan Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan Canan Çevresi bunca zamandır ki inliyor Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, Yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, Bütün bu coşkuyu ürpermeleri duysun da, O ezeli, sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, Uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki Ya Resulallah sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal bası peşekleri tutmuş yığınla gölgelere süzüldü uçtaki babü's selam önünde yere Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları düşünce peygamber kabrenin ayaklarına Sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına. Dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki... Ey Nebi! Şu halime bak! Nasıl ki gün kızınca barı yanar çölün. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum. ...gerildi karşıma yıllarca ailem gördüm. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da... ...onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne ev var ne ocağı. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini... Üç ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed'im derdim. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesini. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım elli üç senedir. Sonunda anlama çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi ayrılık acısıyla bırakarak... Sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?